Teknolojinin karanlık yüzü Hazırlayan ve sunanlar Banu Zeytinoğlu ve Murat Rostar 33.15'de 48 eder <gülüyor> Tamam Demek ki yayınımızı 19.48'de bitireceğiz öyle mi?